Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bilgi Teknolojileri Güvenlik Yönetimi Uzmanı arkadaşım Murat Lostar ve ben Banu Zeytinoğlu her çarşamba akşamı olduğu gibi bu çarşamba akşamı da sizlerle birlikteyiz. Murat'cığım geçen haftaki programımızda programatik saldırı çeşitlerinden bahsettik ama bunların üç tanesinden bahsettik. Virüsler, solucanlar ve salam kesiciler. Evet. Ve dinleyicilerimize söz vermiştik ki diğer bir üç tane var onu da bu hafta işleyeceğiz. Tamam. Buna önce başlıklarını söyler misin? İsimleri çok güzel bu haftakilerin çünkü. Tabii. Bakteriler var tavşanlarla beraber. Truva atları var ve bombalar var. Harika. O zaman önce bakterilerden bahsedeceğiz. Edelim. Tamam Öyle Tamam. Hı -hı. bakterilerden bahsedelim aslında bakteriler e, bir anlamda dünyaya ilk çıkan virüsler e, dünyadaki ilk virüs biliyorsun bir daha öncesinde bahsetmiştim bir üniversitedeki bilgisayar mühendisliği bölümündeki bir proje bir ödev aslında Hı -hı. ödev de son derece basit e, profesör öğrencilere diyor ki kendi kendini kopyalayıp çalıştırabilen en küçük bilgisayar programını yazınız böyle bir bilgisayar mühendisliği ödevi öğrencilerden biri o kadar başarılı oluyor ki o program kendisini çoğaltıp çalıştırıyor, çoğaltıp çalıştırıyor, çoğaltıp çalıştırıyor ve bir anda bilgisayarda yer kalmıyor. Bilgisayar yer kalmadığı için ağırlaşıyor ve çöküyor. İşte bakteriler ve tavşanlar aslında düşündüğümüz zaman ikisi de çok çoğalma özelliğine sahip. Bulundukları ortamda hızla çoğalabilen cins e,